Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 97 gün kaldı. Türkiye Su Meclisi Rize'de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meclisin amacı 81 ilden çevre kuruluşlarını bir araya getirerek Türkiye'nin su politikalarına tepki göstermek. Toplantının ardından Su Meclisi Genel Kurulu'nun hazırladığı Su Manifestosu yayınlandı. Manifestoda suyun öneminden ve ülkemizdeki su varlığına nasıl zarar verildiğinden bahsedildi. Suyun ticari bir mal olmadığına değinilirken su varlığını esas kurutanın, barajlar ve hidroelektrik santralleri olduğu açıklandı. Suya erişimin ve doğa hakkının anayasayla güvence altına alınması ve kamu tarafından sahiplenilmesi talep edildi. Türkiye Su Meclisi bu değişiklik gerçekleşene dek tüm baraj projelerinin durdurulmasını istiyor. Onlara katılmamak mümkün değil. Gezegenin geleceği için toplu çağrılar yalnızca ülkesel değil küresel boyutlarda da sürmeye devam ediyor. Dünya Saati uygulaması 3 yıl önce dünya genelinde başlatıldı ve her yıl daha çok insan dünya saatine katılıyor. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, dünya saatinin esas amacının insan etkinliklerinden kaynaklanan küresel ısınmanın yavaşlatılmasına dikkat çekmek olduğunu söyledi. WWF bu eylemi 2007 yılında Avustralya'da başlattı, geçen yıl ise eyleme 88 ülkeden 4159 şehirde katılım oldu. Başlak ışıkları söndürülen yapılar arasında Eyfel Kulesi, Mısır Piramitleri, Çin Olimpiyat Stadyumu, Brezilya İsa Heykeli ve Sydney Opera Binası gibi mekanlarında yer aldığını belirtti. Bunların neden aydınlatılması gerektiği ise ayrı bir sosyoloji konu ama her neyse. Bu yıl eyleme yüzün üzerinde ülkede 1 milyar kişinin katılması bekleniyor. Bu muazzam bir rakam. Bu yılki eylem 27 Mart Cumartesi günü yerel saatle 20.30'da başlayacak ve her zamanki gibi bir saat sürecek. Hükümetin iklim değişikliğine karşı sessiz ve hareketsiz kaldığı Türkiye'de eyleme katılım hükümet konuyla ilgili çağrıda bulunmak için çok çok önemli. Siz de bu konuda önlem alınmasını istiyorsanız bu eyleme katılabilirsiniz. Güzel bir haber. İspanyol enerji şirketi Red Electrica'da Espanan'ın açıklamasına göre... 14 Ocak 2010 tarihinde İspanya'nın elektrik talebinin %42'si rüzgardan karşılandı. Rüzgardan üretilen enerji 14 Ocak tarihinde 11.693 megawatt oldu. Daha önce de 8 Kasım 2009 tarihinde 11.620 megawattlık enerji üretimiyle o günkü talebin %53'ü karşılanmıştı. Yani İspanya'da bir günde Kullanılan enerjinin %53'ü rüzgardan geldi. İspanya ile ilgili esas önemli nokta ise rüzgar enerjisinin hızla önem kazanması ve planların hızla hayata geçirilmesi. İspanya'da kurulu rüzgar gücü 2009 sonu itibariyle 18.119 megawatt. Peki 2008 sonunda ise bu rakam ne dersiniz? 2.682 megawattı. Yani rüzgarın diğer enerjilerden ama en önemlisi nükleerden farkı işte bu. Rüzgardan elektrik üretilmesi için yıllarca ülke ekonomisinin sarsmak pahasına beklemeye gerek yok. Bir yıl içinde İspanya'da kurulu rüzgar enerjisi 9 kat artmış. Türkiye'de neden olmasın? Neden biz de aynı hızla rüzgar enerjisi gücümüzü harekete geçirmiyoruz? İsviçre merkezli Prognos adlı şirketin araştırmasına göre nükleer enerjinin rönesansı bir yalandan ibaret. Nükleer enerji 2030'a dek tüm dünyada azalma gösterecek ve önemini yitirmeye devam edecek. Bu araştırmayı Almanya Radyasyondan Korunma Federal Kurumu talep etmiş. Araştırmaya göre 2030'a kadar çok sayıda reaktör kapatılacak. Nükleer enerjinin yerleşik kapasitesi ciddi anlamda düşecek. 2020'ye gelindiğinde nükleer santral sayısının 2009'dakinden %29, %22 daha düşük olacağı öngörülüyor. 2030'da ise bu rakam %29'a ulaşacak. 1970 ile 1980'lerde yaşanan ani artış bir daha Nükleerde yaşanmayacak. Rapor bir noktaya daha dikkat çekiyor. Son yıllarda inşa edileceği açıklanan nükleer santral sayısı artsa da inşa edilen gerçek nükleer santral sayısı azalıyor. 2009'a kadar açıklanan santrallerin en fazla %35'inin inşa edileceği öngörülüyor. Yani nükleer enerji sektöründe laf çok ancak hareket yok. Şu anda 436 nükleer santral bütün dünya genelinde çalışıyor. Bunların yaş ortalaması ise 24. Yani çoğu çok yaşlı ve ciddi harcamalarla ayakta tutulabilen santraller. Çünkü söküm bedelini karşılamak çok zor. Santral sayısı 2002'den beri azalıyor. Mevcutların da devre dışı bırakılmamasının nedeni söküldüğü zaman bu radyoaktif atık haline gelen alanın ve reaktörün ne yapılacağının bilinememesi. Bu yüzden de çoğu projeden bugün artık vazgeçiliyor. Birçoğu da yıllardır durdurulmuş. Şu anda tüm dünyada yalnızca 37 santralin yapımına büyük gecikmeler ve maliyet ile devam ediliyor. Dolayısıyla bu nükleer artık bir masal ve bunu da herkes gayet iyi biliyor. Siz de şahit bunun bir masal olduğunu söylemek istiyorsanız www.ilovenuclear.org'a giderek nükleere hayır diyen 1 milyon kişiden biri olabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 97 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesim.